Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina ve ba'da. Geçen dersimizde son olarak bu mübarek Surenin 44. ayet-i kerimesi üzerinde durmuştuk. Orada diyordu ki Cenab-ı Allah, Estaizu Billah, İnne Allahe la yazlimun nase şey'e. Allah insanlara zerre kadar hiçbir şey zulmetmez. Hiçbir şekilde, hiçbir miktarda, hiçbir oranda zulmetmez. وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Fakat insanlar kendi nefislerine zulmederler. Cenab-ı Allah insanlara bu kadar nimet vermişken, dünyevi ve uhrevi, nimetler ihsan etmişken onlara zulmetmesi zaten düşünülemez. Diğer taraftan Cenab-ı Allah'ın kendi zatı hakkında haksızlık zulüm zaten düşünülemez. Adalete aykırıdır. Çünkü zulüm eksiklerin kamil olmayanların yapacağı bir iştir. Zulüm ister maddi türden ister manevi türden, hiçbir şekliyle Allah'a yakışmaz. Zulüm, biz insanlara aittir. Zulüm nedir? Zulüm, her bir şeyi hak ettiği ve layık olduğu yere koymamaktır. Hak ettiği ve layık olduğu yerden başka bir yere yerleştirmektir. Eğer... hayırlı ve salih amellerde bulunanın mükafatlandırılması, kötü ve şer işler yapanın da cezalandırılması adalet ise, Cenab-ı Allah elbette bunun gereğini bu şekilde yapacaktır. Eğer başka türlüsü zulümse, elbette ki Allah bundan münezzehtir. İşte bu ayet-i kerime bugün göreceğimiz, ayetlere bir çeşit giriş mahiyetindedir aynı zamanda Diyor ki 45. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ve yevme yahşuruhum ke'en lam yalbasu illa sa'atan min en-nahari yeta'arafuna bainahum kad hasira'l-lezina kanu bi liqa'illah kad hasira'l-lezina kazzabu Yani Allah onları yani nefislerine zulmedenleri insanların nefislerine zulmedenlerini haşredeceği günde sanki günün ancak kısacık bir anı gibi kalmış gelecek onlara. Yani kabirde uzun yıllar belki yüz yıllar, belki bin yıllar değil de kısacık bir süre kalmış gibi gelecek onlara. Sebep ne? Bu zalimlerin kabir azabının şiddetini ancak Allah bilir. Ama kıyametin kopmasıyla birlikte karşı karşıya kalacakları dehşetli haller öyle bir ağır ve baskılı etkili gelecek ki o kabirde kaldıkları o puh upuzun belki binlerle yılı aşan süreler onlara kısacık bir zaman gibi gelecek. Kabirden çıktıktan sonra da biri diğerini tanıyacak. Dünyadaki gibi birbirlerini tanıyacaklar. Fakat bu tanıma bir kaynaşma, bir şefkat, bir merhamet tanışması olmayacak. Aksine kızma, öfkelenme, nefretleşme tanıması olacak. Biri diğerine sen beni saptırdın, sen beni azdırdın diye çıkışacak, kızacak, köpürecek. Öyle bir tanışma olacak. Aa iki gördün iki karşılaştık diye birbirleriyle sevgiyle hasretle kucaklaşmayacaklar. Aksine birbirlerinden nefret ederek, birbirlerinden olan nefretlik nefretlerini kızgınlıklarını dile getirerek tanışacaklar. Na doğrusu tanıştıklarını belirtecekler. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ Şüphesiz Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar büyük bir zarara uğramışlardır. Niçin? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacaklarını iman etmeleri gereken zamanda inkar etmişlerdir. İnkar ettikleri için de o inkarlarına uygun, ahirette kendilerini felakete sürükleyecek türden, Amellerde bulunmuşlardı. Buna sebep ise inanmak ile hayat arasında bir paralellik, sıkı bir bağ bulunmasıdır. Bir müminin imanı ne kadar zayıf olursa olsun, bir mümin ne kadar günaha batarsa baksın, onun günahları hiçbir zaman kafirin günahlarıyla kıyas edilmeyecek kadar yine azdır. Neden? Çünkü bir noktadan itibaren iman onu sınırlandırır. Onun günahlarına bir hat koyar. Bundan fazlasını yapamam dedirtir ona. Ve bir gün gelir imanı ona tövbe etmeyi telkin eder. Allah'ın yoluna dönmesinin gerektiğini ona hatırlatır. İmanı onun kalbinde baki kaldığı sürece o iman onun kötülükte müdavim olmasına meydan vermez. Çünkü kişi, mümin kişi günah işlediği zaman ciddi bir çelişkiye düştüğünün farkındadır. Farkına varır. Pişman olur. Mümin mümin olduğu halde zina etmez diyor hadis-i şerif. Mümin mümin olarak hırsızlık yapmaz. Mümin mümin olarak içki içmez. Diğer günahları sayıyor aleyhisselatü vesselam. Niçin? Çünkü iman ile haram birbirleriyle bağlaşmaz. Yan yana bulunamazlar. Biri Girmişse öbürü çıkar. Fakat yine mümin, aynı günahı işleyen mümin, o imanın, o günahının hemen akabinde pişmanlık duyar. Vah der, ben bunu nasıl yaptım der. Ben bunu iyi etmedim der. Kendi kendisine içten içe kızmaya, kendi kendisinden belki nefret etmeye koyulur. Bunun devam etmesine gerek yok. Kur'an-ı Kerim bu konuda müminin önünde rahmet kapısının, tövbe kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirtmiştir, beyan buyurmuştur. Mümin o iç, ten içe kendisinden nefreti sürdürmesine gerek yok. Tevbe gibi bir bir ilacı vardır. Kalbini, ruhunu, dimağını, aklını o tevbe ile yıkar, tertemiz eder. Şifa bulur. Çünkü Allah'ın rahmetinin samimi bir tevbe ile günahını ortadan kaldıracak kadar büyük olduğunu bilir. Ona imanı. Çünkü Cenabı Allah ne buyuruyor? Mümin ona iman eder. Kul ya ibadillezinin israfu <gülüyor> ala enfusih. La taqnatu min rahmetillah. İnallaha yagfirudzunube cemi. İnnehu huvel gafurur rahim. Ayeti kelimenin her bir kelimesi tövbeyi hatırlatıyor. Bakın günahkarlıklarını Allahü Teala ön plana almadan Kulluklarını sözün başına alıyor. Kul ya ibadiyel lezine esrafu ala emsi. De ki ey kullarım, o kullarım ki kendi aleyhlerine aşırı günahta, günah işlemekte aşırıya gitmişler. Sizin günahkarlığınız beni bana kulluğun dışına çıkartmaz sizlerin. Günahkar olsanız da ben sizi kendi kulum olmak şerefinden azletmiyorum. Bu şereften sizi mahrum etmiyorum. Siz benim kulumsunuz hala. Ben sizi günaha sürüklemedim ama siz kendi aleyhinize günahınızın bana bir zararı yok. Olmadığı için benim kulum kalmaya devam ediyorsunuz. Kendi günahınızla kendinize zarar verirdiniz. Aklınızı başınıza alın bu zarardan vazgeçin diyor. Esrafu ala enfusin böyle bir uyarıcı özelliği var. Kendi aleyhlerine haddi aşmış kullar. Bir daha ne diyor? La tu bir rahmetillâh. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Rahmet o kadar geniş ki... Allah'ın rahmeti... ...her şeyi kuşatır. Ne diyor bir başka yerde Cenab-ı Allah? Ve rahmeti... ...vasiat... ...kulle şey. Ve rahmetim... ...her şeyi kaplayacak kadar geniştir. Her şeyden geniştir. Her şeyi içine alınır. <gülüyor> Allah yagfiru zunuba cemi'a. Sen hangi günahı işlersen işle. Bu cemi'anın dışına çıkamazsın ki. İstisnasız. İstisnasız. Allah bütün günahları kapsar. Bağfiret eder. Affeder. Bağışlar. Niçin? Çünkü innehu huvel rahim Şüphesiz ki o hem gafurdur, çok çok mağfiret edendir, hem de çok merhametlidir. Bu ayeti kerimeyi uyanık bir kalple dinleyip de Allah'a estagfirullah ve etuvhu ileyhi demeyecek bir mümin tasavvur edilemez. İşte İslam'ın rahmeti Kur'an'ın Allah'ın rahmetini hatırlatan bu ve benzeri buyrukları, mümin bir kulun sürekli olarak Allah'tan kaçan bir kul manzarası veya kişiliği sergilemesine imkan vermiyor. Mümin, imanı kalbinde olduğu sürece er veya geç Allah'a tövbe eder ve döner. Çünkü bu İman çok büyük bir güç ve imkandır. İmanı olup da günahta mütemadiyen sürüklenmek kabil değildir. Nisa suresinde çokça günah işleyip de yakın bir zaman sonra tövbe edenler diye bir buyruk var. Yakın zaman sonra tevbe edenler, bunu Abdullah bin Abbas dahil olmak üzere veya başta olmak üzere, müfessirler bu yakın zamanı nasıl tefsir ediyor? Diyor ki, ölümde sekerat halinden önce tevbe ederse yakın zamandır. Aman ya Rabbi, şu ilahi rahmete bakın. Sekerata gömülmeden, ölüm sarhoşluğu, baygınlığı gelmeden, Ölüm döşeğinde ölüm hastalığında bile Ya Rabbi sana döndüm tövbe et, Affet günahlarımı diyecek olursa tövbesi Allah'ın izniyle makbuldür diyor. İslam bir defa böyle büyük günah işledin mi hadi gittin sen. işin bitti demiyoruz. Onun için Büyük günahlar sebebiyle ister farzları işlememek ister haramları işlemek suretiyle büyük günah işlediği için Müslümanlara <gülüyor> kafir demek büyük bir vebaldir. Kur'an'a aykırıdır. Sünnet-i Seniyye'ye muhaliftir. Uymuyor. Allah'ın ve Resulü'nün kafir demediğine Kafir demek kimsenin haddine düşmez. Bu din bizim babamızın malı değil. Bu din Allah'ın dinidir. Bu din Allah'tan ve Resulünden öğrenilir. Bu dinin ahkamı onların naslarına uygun olarak şekillendirilir. Şekil alır. Öyle bir tane hadis alacaksın, onu yalan yanlış anlayacaksın, ondan sonra da Müslümanları cehenneme yollayacaksın. Bu sen haddine düşmez. Koca koca İslam alimlerinin en ihtiyatlı oldukları nokta insanların müminlerin kafir olup olmadıklarına dair hüküm vermeleri noktasıdır. Günümüzde ise cahillerin en ihtiyatlı olmadıkları husus önlerine gelen kafir gelene kafir demek. Buna dikkat etmek lazım. İşte bu şekilde konumuza ayete dönecek olursak, bu şekilde Allah'a ve ahirete, kıyamete, Allah'ın ahkamına, dinine, şeriatına iman etmeyenler, Allah'ın huzuruna çıkacakları vakit, imanları neticesinde, İman etmedikleri için daha doğrusu işledikleri kötü amelleri ve küfürleri karşısına çık karşılarına çıkacak ve hüsrana uğradıklarını dünyadayken iman edip salih amel işlememekten dolayı çok büyük bir zarara uğradıklarını anlayacaklar. Wama kano muhtedin ve dünyadayken Hidayet üzere olmadıklarını da anlayacaklar, idrak edecekler. Ama dünyadayken ne diyorlardı? Biz doğru yoldayız diyorlardı. Kendilerine uyanlara bizim arkamızdan gelin biz sizi selamete çıkartacağız diyorlardı. Halbuki dünyadayken zaten hidayet üzere değillerdi ki. Kendileri hidayet bulmamışlardı ki hidayet bulsunlar, başkalarına hidayeti gösterebilsinler. Değil mi? Kendi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayriye yardım ede demişler. Kendisi doğru yolda değil, başkasını nasıl doğru yola eriştirsin? Kendisi doğrudan haberdar değil. Başkalarına nasıl doğruyu gösterebilsin? Onun için günümüzde her zaman olduğu gibi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, gelecekte de olacaktır kendileri batıl yolda oldukları halde, hak yolda olduklarını, doğru yolda yürüyenleri de küçümsediklerini gördüğümüz tarihte de ve günümüzde de pek çok insan tipi ile karşı karşıyız. İslam insanları, insanların ölçü ve değer kabul ettiği itibarlarla ölçmez. Masreddin Hoca'nın yekürküm fıkrasında dile getirildiği gibi beşeri ve yeryüzü kaynaklı ölçüler insanların kendileriyle değer biçilecekleri ölçüleri değil. Günümüzde insanlar ...dünyevi imkanlarıyla ölçülür... ...ve onlara değer biçilir oldu. Geçmişte... ...hiçbir şekilde... ...olmadığı kadar günümüzde... ...insanlar bunlarla... ...ölçülüyor. Yahu... ...para dediğin şey... ...mal mülk dediğin şey... ...ne ki... ...benden değerli mi ki... Ben de varsa onunla değer bulayım. Bende yoksa benim değerim düşsün. Biz çok affedersiniz. Ancak kasaptan ölmüş hayvan etini parayla alırız. Kesilmiş hayvanı parayla alırız. O da ölmüş. Kesilmiş yani. Veya canlı da fark etmez. Yani para malın değeridir. Parayla mal değerlenir veya değeri ölçülür. İnsanı mal olarak göremezsiniz. İnsan eşrefi mahluktur. O insan olması itibariyle evvela değerlidir. İnsan insansa bir defa değerlidir. Müminse iki defa değer. Mümin değilse insanlığını korusa bile o insan olma vasfını yüceltecek ve onu hayvanın üstüne çıkartacak en büyük değer de imanıdır ve imanla birlikte onun salih amelidir. Dolayısıyla biz Müslümanlar bu konuda ilahi değer ve itibarları sakın unutmayalım. İhmal etmiyor. Cenab-ı Allah'ın insanları kendisiyle ölçebileceği, ölçülebileceğini belirttiği değeri nedir? Takvadır. Ve değer kimin yanında bir şey ifade eder? Allah yanında bir şey ifade eder. Allah yanında bir kimsenin değeri yoksa, kullar nezdindeki değerinin hiç kıymeti yok. Eğer Allah yanında değerliyse varsın kullar ona zerre kadar değer vermez. 950 yıl davette bulunan Nuh Aleyhisselam. Aman ya Rabbi de büyük peygamberdir o. 950 yıl kavminden ona iman edenler kaç kişi oldu belli. Bir elin parmaklarını geçmez iki elin parmaklarını bulur veya bulmaz. Ne kadar büyük hakaretlere, yalanlamalara uğradı. Hepimizin malumu. Kur'an-ı Kerim bunu dile getiriyor. Bütün bunlar onun Allah nezdindeki değerini etkiledi mi? Aksine gelmiş geçmiş beş Rasulün, bütün Rasullerin en büyükleri olan beş Peygamber, beş Rasul, Ulul Azm Rasullerinden birisidir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ En değerliniz, Allah yanında en müttaki olanınızdır. Ben mi müttakiyim, sen mi müttakisin? Ben ne bileyim, sen de bilemezsin. O halde ben sana tepeden bakamam, sen bana tepeden bakamazsın. Biz kardeşiz. Biz yan yanayız. Biz omuz omuzazıyız. Biz birlikteyiz. Biz birbirimize düşman olamayız. Biz kardeşiz çünkü. Benim sana üstünlüğüm, senin bana üstünlüğün yok. Böyle bir iddiada hiçbirimiz bulunamazsak birbirimizle kavga etmeyiz bundan dolayı. İşte laik sistemin kaçırdığı en önemli can alıcılık da budur. Budur. Budur çilik yapanların da kaçırdığı nokta budur. Bu önemli noktayı kaçırıyorlar. Yahu dünyada ahirette bütün insanlar yetiyor ya neyin kavgasındasınız? Allah'tan korkun yeter. Sen de Allah'tan kork, senin karşındaki de Allah'tan korksun. Bu sefer sen onun hakkını koruyacaksın, o senin hakkını koruyacaktır. Kimse haksızlığı yanında kersan Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuruna gelip de davalaşan bir arazi noktasında davalaşan iki kişiye şöyle diyor. Dikkat edin diyor ben bir insanım, ben bir beşerim. Sizin aranızda duyduğuma göre hüküm veririm. Her kime kardeşine ait bir hakkı verecek olursa, bilsin ki ona cehennemden bir parça ateş kesim veriyorum ister alsın ister bıraksın ikisi de birbirleriyle araşıp kucaklaşmaya hayır bu hak senindir arazi senindir bu arazi senindir demeye başladılar ya Allah korkusu ahiret korkusu takva ayeti kerimenin işaret ettiği Allah'ın huzuruna çıkmak ve dünyada ne yaptıksa onun hesabını vermek imanı ve akidesi Allah Allah. insanların kalplerine yer etmedikçe insanları birbirleriyle barıştıramazsınız, kardeş yapamazsınız. Demokratik çözümlerle, bilmem nelerle bu iş olmaz kardeşim. İster laikliğe aykırı deyin, ister başka bir şey deyin. Aramızdaki her türlü nizahın, her türlü anlaşmazlığın her türlü kavganın tek bir çözümü vardır. Allah'ın dini. Başka bir çözümü vardır. Nerede aranırsa aransın vallahi sapıklıdır. Dalalettir, hüsrandır. Neticeye varlamaz. Biz kardeşlik bağını kopardığımız zaman birbirimize düşman kesiliriz. Ve öyle oldu. Her zaman yeri gelince hatırlattığım bir şey vardır. Biz İslam dünyası, İslam'ı hayatımızdan uzaklaştırıp laik bir eğitim ve laik sistemleri ümmete dayatmanın kötü meyvelerini daha yeni devşirmeye başladık. Çünkü İslam'ın bir bakiyesi vardı. O da gittikçe yavaş yavaş tükendi. Çocuklarla anne baba arasındaki kopukluk bunun meyvesidir. İslam'ı hayatın dışına itmenin meyvesidir. Yönetenle yönetilen arasındaki kopukluk. Zenginle fakir arasındaki kopukluk. Sadece kopukluk değil bunlar aynı zamanda düşmanlığa dönüştür. Öğretmenle öğrenci arasındaki kopukluk. Büyük ile küçük arasındaki irtibat. Karı ile koca arasındaki düşmanlık, toplumun çeşitli katmanları ve kesimleri arasındaki kopukluk ve düşmanlık tek sebebi var. Allah'ın ipine sarılmayış, ahireti unutmak, yaptıklarımızın hepsinden Allah'ın önünde hesap vereceğimizi hesaba katmamak. Ve bir takım insanların ben getirilen çözümün adil ve biricik en güzel çözüm olduğu manasına söylemiyorum. Buna rağmen hala bir takım insanların İslam'ın o muhteşem reçetelerine niçin bu kadar uzak kaldıklarını bazen havsalam almıyor onu manada söylüyorum. 4 artı 4 artı 4. Tekrar ediyorum bana göre bu çözüm de bunun yüz misli de ideal çözüm değildir. İstediğim çözüm bu değildir. Onun için söylemiyorum bunu. Birilerinin İslam'a olan hıncının gözlerini ne kadar körettiğini gördüğüm için hayret ediyorum. Hayretimi dile getirmek için söylüyorum. Niye? Bu gelirse gençlerimiz biraz daha İslam'ı öğrenebilecek. Vallahi de billahi de tek dinamik budur. Başka zevkleri yoktur. Yahu, İslam rahmettir. Kalpleriniz niye bu kadar mühürlü? Niye bu kadar İslam'a karşısınız? Siz eğer gerçekten samimi insanlar olsaydınız, beşeriyetin hayrını, ondan önce kendi hayrınızı aramak gibi yüce bir erdeme, bir fazilete sahip insanlardınız. Vallahi samimi olsaydınız, herkesten çok siz İslam'a koşardınız. Bu din, beşeriyete haşa zarar değil ki bize bunca nimetleri ihsan eden az önce geçen dersimizde bıraktığımız ayet-i kerimede belirtildiği gibi Allah kullarına hiç zulmeder mi? Allah kullarının aleyhine olacak bir hüküm indirir mi? Onların zararına olacak bir şeriat koyar mı? Bu akıl yok mu bu insanlarda? Nasıl Allah'ı nasıl tanıyorlar? Nasıl idrak ediyorlar ben de anlayamıyorum ki. Sana bunca nimeti veren Allah, sağlığı, afiyeti veren Allah, çoluk çocuk nimetini senden esirgemeyen Allah, nefes alıp vermeyi, hayatta kalmak için bunca esbabı, ayı, güneşi, yıldızları senin hizmetine veren Allah, şeriatında sana aykırı, senin vefatine gelmeyecek sana ters gelecek senin zararına olacak bir hüküm indirmiş olabileceğini koymuş olabileceğini nasıl düşünebilirsin? Veya şeriatın senin ve beşeriyetin tamamı için katıksız bir hayır, ilahi bir lütuf ve armağan olduğunu nasıl unutabilirsin? Nasıl bundan gafil kalabilirsin? Ama Maazallah insan yularını şeytana kaptırmayı verir. Vallahi o zaman o kişiyi şeytan burnuna halka takılan ayıdan beter eder. Hiç sağa sola kımıldayamaz. Şeytanın gösterdiği sigametten başka bir yere gidemez. Ya Rabbi dizginlerimizi senin emir ve hükümlerin dışında nefsimizin ve şeytanın eline verme. Amin. Beşeriyeti de bu dizginlerini şeytanına ve nefsine kaptırmış. Şeytanın ve nefislerini ilahı edinmiş bu zavallılara da hidayet nasibiyle, Rahmet nasibi, rahmet eyle ya Rabbel alemin. Bu zalimler gerçekten kendilerini de başkalarını da helake götürüyor. Evet böyle ondan sonra bunlar Kur'an'a ne şekilde bakar bu zalimler? Em yakulun eftera par afer <gülüyor> Cenab-ı Allah bu şekilde inkarcılara tehditlerde bulunuyor bu tehditleri açmak dile getirmek için onların İslam'a nasıl bakmaları gerektiğine dair işaretlerde bulunmaya çalıştım. Diyor ki: "Ve imma nuriyannaka ba'dallazina a'iduhum veya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ve onun davet edip de iman etmedikleri için Kederlenen zatını ve onun gibi bundan dolayı kederlenenleri Cenab-ı Allah bakın nasıl teselli ediyor. Sana onlara yaptığımız tehditlerin bir kısmını sen hayattayken göstersek. Yani onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını bir cüz'ünü hepsini değil. Sana göstersek hayattayken sen bunu görsen. Ev ve Göstermeden senin canını alsak sen yine gamlanma. Öyle zalimlerin yaptıkları yanında kalkkar kalacak diye düşünme. Ya fe ileynâ marcü. Dönüşleri bize olacaktır. Bize dönecekler. Sonra biz onlarla baş başa ne yapacağımızı biliriz. Onlar ne yapacağımızı biliriz. Ne diyor başka yerde? billah. Ve la <gülüyor> tehsebenne allaha gafilen amma zalimun. Allah'a Sakın ha! Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafildir diye düşünmeyesin. İnnemâ <gülüyor> yuekhiruhum. Liyomen <gülüyor> teşhhasu Onları gözlerin korkudan, dehşetten yuvalarından fırlayacağı bir güne geciktiriyor. Maası. Liyomen <gülüyor> Gözler orada böyle doğru bakmaz. Yuvalarından fırlar. Biri sağa, biri sola veya biri yukarı, biri aşağı. ...dehşetli bir hal alır diyor. Öyle dehşete kapılmış olacaklar ki... ...onları o güne... ...biz erteleriz. O halde... ...zalimlerin zulümleri... ...hakka davet ettiklerinin davetine aldırmayışları... ...sana fütur vermez, Seni ümitsiz kılmasın. Sen davetine... Aynı ısrarla devam et. Tebliğini sürekli olarak yapmayı devam etti Ara verme. ya ediyorum da faydası olmuyor. Sakın düşünme. Çünkü salih amellerde süreklilik esastır. Salih olmayan amelleri bir an önce kesip, tövbe edip Allah'a yönelmek esastır ama salih amellerde süreklilik esastır. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Hayrul e'mel edve muha ve in qalle. Amellerin hayırlıları az dahi olsa en devamlı olanlarıdır. Az dahi olsa en devamlı. Demek ki hayırlı amellerde devamlılık esastır. Sürdüreceğiz. Bu kararlılık insanı manevi bakımdan çok güçlendirir. Kararlı olduğun zaman başarısızlıkların gözüne görünmez veya amelin netice vermesi seni ne yapmaz? Etkilemez. Dersin ki ben vazifemi yapıyorum. Benim vazifem netice almak değildir. Öyle bir mükellefiyetim yok. Neticeleri Allah dilediği zaman dilediği gibi halk eder. Benim neticeleri var edecek kadar bir güç, kudretim, istitaatım, kabiliyetim yok. O ona ait. Sana düşen inzar etmektir. Sevdiklerini hidayete erdiremezsin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah dilediğine hidayet verir. Sen tebliğ et diyor. Onların üzerlerine bir zorba değilsin. Hatırlat diyor. Cenab-ı Allah Firavun'un iman etmeyeceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Derdi, haşa Musa Aleyhisselam'a yorgunluk vermek miydi? Haydi git bakalım. İzhaba ila فِرْعَوْنَ innehu تَغَى Haydi Firavun'a gidin. Çünkü o tuğyan etti. Haddi aştı. Çok aşırıya gitti. Ona haddini hatırlat. Ya Rabbi şu anda Firavunlar o kadar çok ki. Biz de o kadar zayıfız ki. Bunların hangisine, az, bu azgınların hangisine hadlerini nasıl hatırlatalım? Vallahi bizde çaresiz kalırız. Aciziz yani. O kadar çok Firavun var ki, Firavun olmak için illa böyle bir devletin başında çüreklenmek de gerekmez ha. Bazılarının öyle bir duruşları, öyle bir halleri, öyle bir hareketleri oluyor ki, Firavun'un imkanları elinde olsa, Firavun onun eline su dökemez. Firavun onun yanında günahı az bile kalır. Öyle firavunlar var. Benzerlerini rastlamışsınızdır mutlaka. Maalesef var öyle. Peki bunların çokluğu bizi ümitsizliğe mi sevk edecek? Hayır. Bu kadar çok Firavun'un olduğu bir dünyada bir mümin olarak sen kendine rahatı yakıştıramazsın. Bu seni daha çok gayrete getirecek. Çünkü Firavunların azması, Musalar sessiz kalırsa onları da sele kaptırır kurkarın. Onun için... Firavunların firavunluğu ne kadar aşırı olursa olsun senin gayretin de o çapta daha ileri olacak. Büyük olacak. Sabırla, hikmetle, ilimle ve sağlam bir duruşla davetin sürekli olması lazım. Onun için daveti bileceksin, davet usulünü bileceksin, esaslarını bileceksin ve tebliğini, davetini sıkılmadan, davetin dolayısıyla haşa kendini küçük görmeden, komplekse katıl, kapılmadan öyle bir şeye gerek yok. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Ve entumul e'levne in kuntum mu'minim. Mü'min iseniz en yüce olanlar sizlersiniz. Bizim yüceliğimiz şu ırktan veya bu ırktan veya şu şu sosyal sınıftan, bu sosyal sınıftan olduğumuzdan ileri gelmiyor. Biz imanımızla yüceyiz. Ve herkesi bizim gibi yüceltmek istiyoruz. ...bu yücelikten mahrum olan herkese... ...bu yüceliği cömertçe taşıyoruz. Taşımak durumundayız. Bizim insanlara karşı vazifemiz budur. Onlar ister kabul ederler... ...ister etmezler. Onların tercihidir. Biz vazifemizi yapacağız. İşte... ...biz... ...bu insanlar iman etmiyor veya cezalarını görmüyorlar diye ümitsizliğe kapılmayacağız davamıza da ara vermeyeceğiz ara vermek şöyle dursun gevşeklik de göstermeyeceğiz çünkü diyor sana eğer onlara yaptığımız tehditlerin bir kısmını gösterirsek veya da hiç göstermeden senin canını alacak olursak şunu unutma ki dönüşleri bize olacaktır bütün firavunlar ve onların izleyicileri onun huzuruna dönecekler. Ne yapacak? ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى Üstelik sen gittikten sonra da Allah onların yaptıklarının tanığıdır. Görüyor. İman edenlere teselli etmeyenlere de bir tehdittir bu huzur. Tehdittir. ...ben senin ne yaptığını biliyor o... ...dediğiniz zaman... ...ne demektir bu? Elime geçtiğin zaman... ...gerekeni yaparım demektir. Bu budur. Allahü Teala da bunu söylüyor. Onların neler yaptıklarına da... ...Cenab-ı Allah... ...tanıktır, müşahede etmektedir. Sen, sana karşı... ...savaş açtıklarını... ...seni yalanladıklarını... ...ondan sonra gelen... O yüce resulün izleyicileri onların size sizinle alay ettiklerini sizin şeriatınızla kitabınızla alay ettiklerini küçümsediklerini tepeden baktıklarını hakaret ettiklerini şöyle veya böyle dediklerini şu veya bu şekilde azap ve işkence ettiklerini hatta ve hatta öldürecek kadar aşırıya gittiklerini hepsini biliyor görüyor ...ve karşılıksız bırakmayacaktır. Kafirlerin... ...diyar diyar dolaşmaları... ...sakın... ...seni aldatmasın diyor Cenab-ı Allah. Azıcık bir faydalanma... ...sonra varacakları yer cehennem olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Bunu unutmamak lazım allah Teala kafirleri azaplandırmakla da ayrıca müminlere nimet efsane etmiş oluyor. Çünkü müminlere bakın diyor diyecek. Bunlar sizin davetinize karşı çıktıkları için onlara karşı yaptığınız daveti red ve inkar edip size ve sizin gibilere karşı durdukları için işte cezaları budur. O zaman da biz de müminler daha doğrusu Allah'ın adaletini müşahede edecekler, görecekler ve bundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamdü senalarda bulunacaklardır. allah Teala herkesin yaptığını bilir. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı da bilir ve görür. Onun için amelimize daima kalbimizden başlayarak ruhumuzdan başlayarak fiillerimizle her zaman için çeki düzen vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Cenab-ı Allah bizi kendisinin razı olmayacağı bir halde görmesin inşallah. Ve vefatımıza kadar, son nefesimize kadar bizi kendisinin razı olacağı hallerle hallendirsin. Bu ondan bir nimettir. Ve Allahü Teala için hiçbir lütuf zor gelmez. Burada bu kalalım. Biraz sonra devam edelim inşallah.